That's what right. I'm saying.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 ve, ve sünnetine tabi olmayı görürler. Ve teslim Ve o sünnete teslim olmayı görürler. Sabîlul rahmeti. Rahmet yolu olarak görürler. Qarallahu teala. Allah'u teala ki. Ve rahmeti vesiyat kul, kul yaşayın. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ve seaktubuhe. Onu yazacağım ilerde. Onu yazacağım. Lidlediğine e, e, onlar ki. Yettehure. Takbar olanlardır ve oturuş zekat ve zekate verenlerdir. Allâhü yine onlar ki yine onlar ki, hom bir ayetine yuğmiron ayetlerimize iman edenlerdir. Allâhü Teala yine onlar ki, yeter bir umrâ Ummiye Ummi olan Nabiyye tabi olanlardır. Allâhü Teala o ki yedijûne onu bulurlar. Mektuben yazı olarak in de umyanlarında onu yazı olarak bulurlar. Evet.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 Kırmızı araba ile geldi dediğinizde ne yaptınız? Onu takid ettiniz. Bir kayıt getirdiniz ona, değil mi? İşte kırmızı ve üstü açık araba geldi dediğinizde ikinci bir takid getirmiş oldunuz. Anlaşılıyor? İnşallah. Mesela Allah nedir? ve Celle ve Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının fakta'u aydiyehume. Ellerini kesin. Ne anlıyorsunuz siz ayet kelimesine? Buradan kesmen lazım işte. El hepsidir çünkü mutlak olarak el. Er. Doğru değil mi?